Karagöz'üm yap programımızın açılışını. Ne olur Hacı Batım, yapayım. <gülüyor> Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Olmaz efendim olmaz. Çok klasik sözler. Bunlar eskide kaldı. Artık Karagöz'le Hacı Bat, insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Bugün nasılsın? Ay ay ay ay çok şükür iyiyim acıvattım. Sen nasılsın? Seni gördüm daha bir iyi oldum Kara gözüm. Aman ney ney acıvatım ben hazırım. Neye hazırsın Kara gözüm? Ne olacak birader tabii ki radyo seminerlerine. Ne seminer yahu? Yahu birader ne çabuk unuttun? Hani ben artık radyoda radyo seminerlerine başlamıştım ya. İyi de sen o günden sonra bu seminerleri yapmama kararı almamış mıydın? Aldım aldım ama. İlk radyo seminerinden sonra dinleyicilerimizden bir telefon Yağmur'u, bir mail Sel'i, bir mesaj adeti yani aklın hayalin durur. Herkes karagöz lütfen şu enfes radyo seminerlerine devam et diye tutturuyor. Kim? Dinleyicilerimiz mi devam et diye tutturuyor? Tabii canım dinleyicilerimiz onlar. Peki mail ve telefon Sel'i dedin kaç kişiydi bunlar? E, sen de bin, ben deyim üç. Üç kişi mi ulaştı sana yani? Evet, birisi de yanlış aramış zaten. Ama ilk seminerler böyle olur. Kulaktan kulağa yayılır, reklam olur. Sonra alır başını yürür. Yayılır, tabii ki yayılır. Biz hayattayken koca kara ile Hacivat, bak neyle uğraşıyorlar diye yayılır. Ölünce torunlarımız da bize gülerler. Sen hayattan uzak bir adamsın birader. Modern hayattan ne anlarsın sen? Ben anlamam modern hayattan ama sen anlarsın öyle mi? Öyle tabi. Bak mesela geçen pazar arkadaşlarla kulunç yaptık desem anlamazsın. Ne yaptınız ne yaptınız? Kulunç kulunç. Sabah kahvaltısının modelin adı. Hey Allah'ım yahu. Ona kulunç değil, branç denir efendim. Bizim kahvaltı öğlen olduğu için ona kulunç denir. Neyse ben başlıyorum seminerlerime. Başla bakalım. Peki ne anlatacaksın bugün seminerinde? Çalışıyor gibi gözükmenin kuralları. Ya çalışmanın gibisi mi olur? Ya çalışmazsın ya çalışırsın? Olur olur. Dinle bak nasıl olurmuş çalışıyor gibi olmak. İyi bakalım. Kulağım sende. Bir, iş yerinizdeki masanın üzerinde devamlı tarihi geçmiş gazete bulundurun. Bu sizin çok çalıştığınızı ve gündemi bile takip edemediğiniz izlenimini verecektir. İki, yanınızda sadece iş yerinde giydiğiniz ayakkabılarınızı taşıyın. İş yerinize girmeden önce bu ayakkabıları giyin. Çıkarken de ayakkabıları çıkarın. Bu şekilde ayakkabılarınız devamlı temiz kalacaktır. Ve bu sizin evden işe, işten eve gelip giden tipik bir memur izlenimini verecektir. Üç, maaşı en son siz alın. Bu hareketiniz size benim için önemli olan para değil izlenimini kazandırmanızı sağlayacaktır unutmayın patronlar maaşını ilk alan çalışanını hiç sevmez. Ve parayı sevmediğini bilen işçisini çok sev. 4. <gülüyor> pazartesi günleri herkesten önce işe gidin. Bu hareketinizde cumartesi pazar acayip sıkıldım, işimi çok özledim manasına gelir. Hem müdürünüz hem de patronunuz sizden sitayişle bahseder. Onun için pazartesi günü önemlidir. Diğer günler geçkisi de önemli değil. 5. <gülüyor> masanıza kesinlikle kendi ailenizden Birinin ya da çocuğunuzun fotoğrafını koymayın. Onun yerine patronun çocuğunun resmini koyun. Bu hareketiniz size aileden biri olma özelliğini sağlayacaktır. Diğer iş arkadaşlarınız eğer bizim hacivat gibiyse size yalaka gözüyle bakabilir ama verin onları. Unutmayın kırk ayaktan post, iş arkadaşından dost olmaz. 6. Patronunuz ya da müdürünüz hangi takımı tutuyorsa siz de o takımı tutun. Hatta fanatiği olun, sizden kesinlikle vazgeçirmeyiz. 7. Sakın ama sakın patronunuza mutlu bir yerilik yaptığınız imajını vermeyin. Çünkü hiçbir patron kendisinden mutlu bir çalışan olsun istemez. Bu mu şimdi çalışıyor gibi gözükme semineri? Evet bu, nasıl ama Hacıvat enfes değil mi? İğrenç, İğrenç. Sen insanlara çalışmaya değil, tembelliğe özendiriyorsun. Bunca takla attıracağına vazifeni adam gibi yap. Hiç olmazsa maymun olmazsınız desene. Vay be, ağır konuştun. Konuşurum tabii Karagür. Burası seminer böyle. Zaten ben bu seminer sonucunda <gülüyor> hiçbir sorumluluk almıyorum. İsteyene yani. Madem seminer yapacaksın, akıllı uslu bir şeyler yap. Olur! Yeter ki sen kızma birader! <gülüyor> Ana! Bizim Hacivat gitti, yerine tuzsuz deli bekir geldi! Hadi hadi! Kapa programı yahu! E emrin olur abi! Allah Allah. E hemen! Sen sinirlenme yeter ki! E neydi ha? Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Affola! Öpeyim abi! Öpme! Öpme! sana şey seni!